Hayatın Renkleri Devam Ediyor Bir dinleyenler hayatın renkleri devam ediyor. Doğa ve insan ayrılmaz bir bütün. Doğayla kucaklaşmak ondan kopmamak özellikle şehirde yaşayan insanlar için oldukça önemli. Doğayla insanı çocukları buluşturan İstanbul Permakültür Kolektifi ve doğa derslerini programına alan İstek Özel Bilge Kağan, İlkokulunu konuşacağız. Yanımızda İstanbul Permakültür Kolektifi kurucularından Sayın Dilek Yalçın Demiralp ve Okul Müdürü Sayın Mustafa Yalçınkaya var. Hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Teşekkürler. Merhaba. merhaba. Evet. Şimdi enteresan bir şey elbette. Doğa ve çocuk dersleri. Hepimiz istiyoruz. Özellikle büyük şehirlerde çocukların doğayla iş içi olmasını. Çünkü şehir dışında doğa ve çocuk son derece uyumlu. Ama baktığınız zaman şehirde hepimiz biraz doğadan uzağa sanki. Penceremizden gördüğümüz ağaçlar ve yeşillikler e, o bile bizim için bazen yeterli olabiliyor. Nereden nasıl oluştu bu fikir? Doğa ve çocuk dersleri nasıl buluştu? Sizden başlayalım isterseniz İlek buyun. Buyurun. Benim hikayem kızımla başlıyor. Her zaman her yerde anlattığım gibi. E, onun emmeyi reddetmesiyle başlıyor. Ona nasıl doğru beslerim sorusuna cevap ararken yolum ilk olarak Fikir sahibi damaklar slow food fikir sahibi damaklar grubuyla kesişti evet. Ve orada permakültür diye bir şeyin varlığından haberdar oldum Bunu araştırdığım zaman tam benim kafama göre yatan bir oluşumun bir şey olduğunu öğrendim Ve üzerinde çalışmaya başladım Eğitimlerini aldım İstanbul'da 10 tane permabilitesi, İstanbul'a birlikte 10 tane bahçe gerçekleştirdik Ve ardından da kızım anaokulu yaşına gelmişti, çağına gelmişti ee, okulun da büyük bir bahçesi vardı. Onlarla takas yaparak ben onlara öğretmen oldum. Onlar da kızımı okullu yaptılar. Ve derslere ilk olarak orada başladık. İki sene boyunca da orada devam ettik. Daha sonra anaokulu bitti. ilkokul çağına geldi. O sırada da e, yeniden okul arayışı içerisindeyken yolumuz Mustafa hocamla kesişti. Evet. O dersin okulda olmasını Mustafa hocam istedi. Evet. Ve o sayede de İstek 1GK'nın ilkokulunda derslere başladık. Beş senedir de gene aynı ilkokulda derslere devam ediyoruz. Ortaokulda başladı. Evet. Ortaokulda da çocuklar gene aynı dersi alıyorlar. O zaman permakültür nedir diye soralım. O eksik kalmasın lütfen. Permakültür etik temelli, sürdürülebilir, yaşam yerleşkeleri, tasarımı, bilimi diye geçiyor. Hmm. Ee, i̇çerisinde yok yok aslında bir yaşam tarzı diyebiliriz. Herkes permakültürü tarımmış gibi algılıyor ya da bahçe yapmakmış gibi algılıyor. Oysa bir tasarım, bel kemiği her şeyin bir tasarım. Sizin bulunduğunuz yere göre havaya, suya, rüzgara, yaşam şartlarına ve sosyal bağlantılara göre bir tasarım oluşturuyorsunuz. Ve Bill Mollison yani bu işin kurucusu da diyor ki bu ıı, tasarımın bel kemiği sosyal permakültür ve yüzde altmış beşi sosyal permakültür ağlar bağlar insanlar arasında diyaloglarla yürür bu iş eğer siz onları tam olarak kuramazsanız yaptığınız her şey çöker batar hmm. gider ve e, o yüzden de okullar çok önemli benim için çocukların yetişme tarzı birbirleriyle olan o ağları bağları doğru kurabilmeleri. Ve daha sonrasında da dediğiniz gibi şehrin içerisinde gittikçe betona gömülüyoruz. Bu sadece Türkiye'de ya da İstanbul'da böyle değil, bütün dünyada böyle. O da bir farklılık yaratabilirsek, o çocuklara bir farklı yönün de varlığından haber verebilirsek. Çünkü aslında biz de doğanın bir parçasıyız. Kesin. Doğanın hükümdarı değiliz. Kesin. Ama bunu unutuyoruz. Ve kendi içgüdüsel davranışlarımızı da unutuyoruz. Doğanın içerisinde yaşadığımızda sesleri, kokuları, dokunduğumuzda ellediklerimizi... ...bütün bunlar bizim için bir şey ama şehirde yaşayarak bunlardan kopuyoruz, unutuyoruz. Çocuklarla tekrar o bağları kurmaya çalışıyoruz bir yandan da. Çok önemli konuşacağız elbette detaylarını ama hemen bu noktada Mustafa Bey'e dönelim. Siz dediniz ki benim okulumda da e, bu ders ola, olsun. Evet. Nasıl haberdar oldunuz onu soralım. Ve fikir nasıl oluştu? Evet aslında biz e, Dilek Hocam'la e, kayıt görüşmesi esnasında hani işte bir ee, öğrencimiz var Ece ee, Kayıt görüşmesi e, yaparken e, Dedi ki biz permakültür Aa, Permakültür nedir falan derken Dedim hocam tamam Ece bir köşede Kalsın ee, biz bu permakültüre Biraz odaklanalım derken <gülüyor> Kendisi bir ertesi gün Bir randevüleştik ve sunum yaptı Dedim hocam biz zaten Biz okulumuzda şunu gerçekleştiriyoruz Bizim zaten bir bahçemiz var Alanlarımız <gülüyor> var e, Fakat biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz ...diyerekten fikir ortaya çıktı. Dilek Hocam'ın gayretleriyle... ...bir bahçe oluşturduk. Var olan bir bahçemizi... ...daha permakültürün temelleri çerçevesinde... ...ilkeleri çerçevesinde oluşturdu. Buradaki hedefimiz... ...açıkçası şu. Yani çocukları daha mutlu... ...nasıl kılabiliriz'in ötesinde... ...var olan doğayla... ...birleştirmek, bütünleştirmek istiyoruz. Evet. evet. Galiba en önemlisi doğa de değil mi? Yani yani, biraz önce Dilek Hanım'ın söylediği gibi... Biz doğanın bir parçasıyız aslında ama sanki doğanın dışında bir şeymişiz ve doğayı gözlemliyormuşuz gibi aslında davranıyoruz. Aslında şöyle yani e, birey aslında kendisine saygı duyar fakat e, etrafıyla ilgili iletişime nasıl geçebileceğini Hı. çok fazla farkına varmaz. Bizim canımız sıkıldığı zaman. Ee, hemen doğayla baş başa kalırdık. Ee, çıkar kelebeklere, karıncalara bakardık ya da onlarla konuşurduk. Ama şimdi çocuklarımızın canı sıkıldığı zaman farklı bir yere gidebilecekleri bir alan yok. Ee, direkt odalarına çekilebiliyorlar. Ve odalarına çekildiği zaman da farklı elektronik eşyalarla, bunlarla, ödevlerle vakit geçirme. Ama mutlu olma ya da enerjilerini atma diye bir durum gerçekleşemiyor. Biz de bunu okulda fark ederek toprakta nasıl... Biz bunları bir araya getirebiliriz ya da nasıl ürün yetiştirebiliriz ya da onları nasıl ya biz de yetiştirebiliyoruz biz de üretimin bir parçasıyız biz de doğanın bir parçasıyız ve onlara hüküm etmek değil ama onlarla nasıl yaşayabiliriz diye göstermek için bu yola çıktık. İyi ki de çıkmışsınız değil mi? Evet kesinlikle. Tepkiler nasıl çocuklar nasıl algıladılar nasıl karşıladılar? Yani şu var biz işte karıncadan korkan nesir. Ya da uğur böceğinden korkan nesilden artık bir şekilde sıyrılmaya başladık. En son uğur böceğini alıp revire götüren öğrencilerle Aynen. tabii gözlemliyorum ben. Ya da evin mimarisinin hani işte doğaya uygun olmadığını konuşan öğrencilerle iletişime geçebiliyoruz. Ya da hafta sonu ormana gidelim, ormanda vakit geçirelim anne baba. Diyerek onları zorlayan öğrencilerle evet. temasa geçiyoruz artık. Yani... Söylemleri değişti. Hayatları değişti. Ama tabii burada açıkçası şu var. E, tabii ki bütün öğrencilere ulaşabiliyor müsait. Hayır. Farkındalıkları biraz daha fazla olan öğrencilerle biz bu çalışmaları yapabiliyoruz. Olsun evet. en azından diğerlerinin kulağını da küpe takım, takmış ya, oluyorsunuz bilgiler. Hedefimiz şu yani herkese evet ulaşmak ama bir öğrenciye ulaşmak, bir veliye ulaşmak, hani bir nesli kurtarabileceğimiz bir insanla, bir değerle e, çalışmak bizim için çok değerli açıkçası. Evet. Bir kişi bile çok önemli değil tabii, mi? Tabii. Bir kişi bile çok önemli. Peki e, Ece değil mi çocuğunuzun adı? Ece'nin yaşamında neler değişti siz permakültürle tanışalı onu da soralım. Çocukcağız mecburen, annesiyle hep <gülüyor> aynı şeyleri yapmaya. E, kendisi zaten seviyordu, algısı çıktı. O yüzden de birazcık onunla zaten bu işe yöneldik. Oturduğumuz yer itibariyle de balkonumuzda oturduğumuzda kuşları gözlemleyebiliyorduk. Tek tek onların adını söylüyordu. Biz e, dışarı çıktığımızda, bahçeye çıktığımızda işte kara hindi bağ çiçeği günaydın, papatya sana da günaydın falan diyen bir çocuktu. Bir gün tüp getirmiş komşuya bir bey, durdu tüpü indirdi, bizi seyretmeye başladı. O çünkü tek tek yerdeki bunları ben bilmiyorum abla bu nasıl öğrendi diye. İşte. Çünkü elimizde kitaplarımız vardı, o kitapları hikaye kitabı şeklinde okurken de o zaten kendiliğinden onları öğrenmiş oluyordu. Bizzat görmesi, ellemesi, koklaması. Hayatında en çok çiçeği sevdiği an sümbülü kokladığı andı mesela. İşte yani Sümbülü koklayıp böyle oh. ''Harika'' dedi ve ondan sonrasında hep çiçeklere yöneldi. Çimeni ilk ellediği an çok güzeldi. Ona dokunduğu zaman ''Aa, yumuşak, nasıl yani?'' diye bir, bir buçuk yaşlarındaydı. O, onu görmeniz lazım, nasıl dokunduğunu, hissettiğini. Ama bunu evin içerisinde çoğu çocuk maalesef yapamıyor. Ve devamlı cep telefonlarına, televizyonlara, radyasyonlu bir şeylere maruz kalıyor. Onların içerisine gömülüp biz de teknoloji öğreniyor diye zaten çok seviniyoruz. <gülüyor> Ama farklı zeka türleri var. Evet. Sosyal zeka var, ekolojik zekanın artık var olduğu biliniyor, matematik zekası var. Bütün bunların içerisinde her çocuğun da doğuştan kendinin getirdiği bir tiplemesi, bir zeka türü var. Onlara yönelmek gerekiyor. Bu konuda yazılmış olan çok önemli bir kitap var. Doğadaki son çocuk Richard Lewin. ...Tübitak yayınlarından çıkmış vaziyette şu anda... ...bizim hani elimizin altında... ...dönüp dönüp baktığımız ve okuduğumuz... ...kitaplardan bir tanesi... ...ve bu konuda çalışma yapan... ...başka arkadaşlarımız da var... ...Orman okulları var mesela... ...Gayya şu anda onlarla birlikte çalışıyor... ...ve onun eğitimlerini veriyor... Ee, ...herkes bir yerden... ...bir şeyleri hani değiştirebilmek demeyeyim... ...çünkü kanımıza işlemiş şeyler var... ...bazı şeyler değişmiyor... Ama e, dokunabildiği kadar dokunmak ve çocukları olabildiği kadar bu işin içine almaya çalışmak, uyananlar diyeyim. Evet. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Yarının büyükleri. E, baktığınız zaman sevgili dinleyicilerimiz de şöyle kafalarından belki şu anda geçiriyorlar. En son ne zaman biçimeni tuttuk? Bir çiçeği vazoda değil, kendi dalında ne zaman kokladık, ne zaman duyumsadık onu bize ne hissettirdiğini Aynen. bir düşünsünler. Siz anlatırken ben düşünmeye çalışıyorum çünkü. Ama biz şanslıydık. Bizim çocukluğumuzda bizim bunlara değeceğimiz, koklayacağımız ortam vardı. Evet. Ağaçlara çıkabiliyorduk. Şimdi çoğu insan çocuğunun hatta yerine göre ben bile ağaca çıkmasından korkuyoruz. Korkular hep <gülüyor> ön plana getirilerek, Maalesef. bizi bir şeylerden korkutarak bir şeyler yaptırılmaya çalışılıyor. Yani sosyal medya buna doğru gidiyor. Ya izlediğiniz reklamlar buna doğru gidiyor. Hep bir şeylerden korkutularak işte hijyen korkusu var mesela. Hep bir şeylerden korkuyoruz. O korkular da hakim olduğu zaman kendi özgürlüğümüzü ve kendi özümüzü de kaybetmiş oluyoruz. Evet. O hijyen e, korkusu aslında hani toplumun içinde e, kimyasala duyduğumuz korkuyla toprağa duyduğumuz korku sanki böyle bir hani iç içe geçmiş durumda ama söylediğiniz çok iyi oldu. Altını çizmekte fayda var. Buyurun. Ben kimya mühendisiyim. <gülüyor> kimya mühendisliğinden işte toprağa değmeye korkmayana dönüştüm. Dönüştünüz. Belli bir süreç içerisinde. Evet. evet o hijyen takıntısı ve korkusu bende de vardı zamanında. Evet. Ama onu kırıp, değiştirip toprak aslında yani her şeyin varoluşunu ve yararlı bakterilerin kaynağı. Tabi. Tabii. tabii. İşki toprağa ilaçlarla yok etmeyin, işki oradaki doğal yaşamı bozmayın. Evet, efendim okulda oluşturulan bahçelerden söz etti Mustafa Bey, ama onun haricinde galiba dışarıda yapılan dersler de var. Ee, biz e, lokasyon olarak sahile çok yakınız. E, aynı zamanda ormana çok yakınız. Atatürk Ormanı'na çok yakınız. E, bunun e, içerisinde ormana gidip ormanda vakit geçirebiliyoruz. Yani dersin içeriği aslında çok kurguladığımız bir durum değil. Yani planlı programla evet gidiyoruz ama bizim orada buluşturmak istediğimiz nokta şu. E, git Çıksın çocuk ormana ve ağaca sarılabilsin ve onu dinleyebilsin. Hmm. Benim çok e, e, yani keyifle e, baktığım bir orada şey var, fotoğraf var. Dilek Hocam'ın çekmiş olduğu 10 tane öğrenci ağacın üstüne çıkmış ve sıralanmış bir şekilde birbirini takip ediyor. Hatta işte kafalarını evet. koymuşlar ve ağacı dinliyorlar. Yani hedef bu zaten. Aa. Hani ağacın zararsız olduğunu, ağaçtan düşebilir ama bunun normal olduğunu, yaralanabilir ama bunun normal olduğunu. Tabii çok büyük yaralanmaları tabii. bizler istemiyoruz nihayetinde. Fakat hani ağacın da orada kalabildiğini, onun mutlu, onunla birlikte mutlu olabileceğimizi gösterebilmek istiyoruz. Fakat şey var. Hani mutluluk dediğim burada aslında şu var. Biz velilerine, ben de bir veliyim. Benim 2. ikinci sınıfta kızım var. Biz ee, Bizler çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Fakat mutlu olmasını isterken e, onlar hep e, aynı zamanda şunu es geçiyoruz. Yani onlar ne istiyor? Aslında çocuklarımız e, doğası itibariyle e, doğaya çok aslında müsaitler. Evet. Ve onları bıraktığımız zaman da doğayı çok güzel keşfedebiliyorlar. Teneffüslerde çok e, gözlem yapmayı e, tercih ediyorum. E, sürekli çocuklarımızı gözlem. Yerde bulduğu çöpü toplamaya çalışan, böcekle ilgilenen, farklı farklı yaprakla ilgilenen öğrenciler var. Fakat biz aileler olarak onları onlara ket vuruyoruz. Ve onların bir şekilde doğayla olan bağlarını kopartıyoruz. Hani aslında bu hijyen ya da farklı bir durumlar onlar çok fazla zararlı bir şey değil nedir o toprakta bulunan maddeler çok zararlı değil fakat veli olarak ya da kişiler olarak biz eğitimciler olarak işimiz burada çok zor bunu işte Dilek hocamla ya da farklı kişilerle anlatmamız anlatabilmemiz lazım bu noktada aslında bizim çıkış noktamız şu hani biz bu nokta permakültür evet permakültür bizim ikinci sınıf çocuklarına beşinci dördüncü sınıf çocuklarına kavram olarak ...çok ağır bir kavram... ...fakat bunun içerisinde veliye anlatmamız gereken şu... ...ya siz çocuklarınıza bunları ulaştırabilirsiniz... ...ve diğer okullara da örnek teşkil etmemiz... ...burada Galiba, çok önemli... ...geriba buradaki en önemli nokta da veliye ulaşabilmek... ...evet... Ne dersiniz? Ya Vini de şunu yap yapmaya çalıştık. Biz küçük küçük e, workshoplar yaptık. Ve işte sirke atölyesi yaptık. E, başka ekmek, yaptık, ekmek atölyesi yaptık. yaptık. Öğrencilerle ekmek atölyesi yaptık. Hatta e, çok değerli eğitmenimiz... E, Kibit. Leyla, Kibit. Kibit. Leyla Kibit. evet Leyla hanımı çağırmıştık. Çocuklar bayıldı. Yani orada bile üretime geçti çocuklar. Ama villi noktasında hep takıldığımız nokta şu. Daha çok ya hocam evet biz hafta sonu çıkartabiliriz ama daha çok İngilizce öğrensin, matematik öğrensin, daha çok bilgi 21. yüzyıl becerilerinde şu yok. Bilgiyi televizyondan da, YouTube'dan da, oradan burada her yerden öğrenebilir ama o sevgiyi, o sakinliği, o dinginliği farklı bir yaşta alamaz. Evet. Bunun hiç alamadığı için veli eğitimi bizim için gerçekten çok önemli. İşte biz burada veliyi eğitmek için küçük küçük workshoplar yapıyoruz. Mesela? Mesela? E, ki işte geçtiğimiz zamanlarda işte sirke atölyesi yaptık farklı farklı çalışmalar yaptık fakat hani burada veliye ulaşma noktasında zorlanıyoruz biz hmm. hani buradan tüm velilerime sesleniyorum illa ki hani bir noktada şunu yapmayalım e, işte bir workshop olmasına ya da bir çalışma bir temelli işte planlı programlı bir şey olmasına gerek yok çıkın ormana bir yürüyüş yapın ya da orman yoksa bile çıkın yola bir etrafınıza kafanızı kaldırın kuşların sesini ağaçların o Rüzgarın esintisiyle birlikte dalgaları bir şekilde duyun ve duyması hmm. noktasında çocuğun farkındalığını yükseltin. İlli de planlı programlı bir durum olmasına gerek yok bunun evet. açıkçası. Evet. Çünkü biz öyle büyüdük ve mutluyuz. Ben kendi çocukluğumun mutlu geçtiğine inanıyorum ama kızımın çocukluğundan bir şekilde doğadan mahrum kaldığına inanıyorum açıkçası. Evet. Veliyi önemli bu noktada. Gerçekten. Veli gerçekten çok önemli çünkü veli eğitemediğimiz sürece... Öğrenciyi e, şekillendiremiyoruz. Nasıl bir sınıfta eğitime önce öğretmenden başlamamız gerekiyor? Öğretmeni eğitmediğimiz sürece öğrenciye asla ulaşamayız. Evet. Veri de bu noktada, kilit noktada. Çok doğru. Ama öğrencilerimiz zorlayabiliyor. Ben Oo, bu hafta işte sonu bu güzel. karşılaştım mesela. Bir başka yere, büyüklere eğitim vermeye gidiyordum. Hafta sonu İstanbul Permanfaat Ültü Kolektif nedeniyle atölyelerimiz var. Evde Bahçe diye bir atölyemiz vardı ona hmm. gidiyordum arkamdan bir korna sesi duydum döndüm baktım anne çocuk ikisi birden el sallıyorlar ee, yürüyüşe gidiyorlarmış iki deniz arasında diye bir grup var Marmara Denizi ve Karadeniz arasında yürüyüş yapıyorlar hafta sonu onlarla birlikte yürüyüş yapmaya gidiyorlarmış ve 32 kilometre dün okulda gördüğüm Oo. zaman öğrencimizi sordum anne Bizim. oğul ikisi 32 kilometre yol yürümüşler ve o süreç içerisindeki değişimleri gözlemlemişler. Bak, inanılmaz bir paylaşımdır diye düşünüyorum ben bir yandan da değil mi? Hani hep diyoruz ya anneyle babayla çocuğun zamanı iyi paylaşması kaliteli zaman kaliteli hmm. zaman o yol boyunca neler neler paylaşılmıştır? Aynen. Yani bunlara e, hayatı durdurup da bir düşünüp de Mustafa Hoca'nın dediği gibi bir derin nefes alıp ben ne yapıyorum deyip insanın etrafına bakınması, bir alışveriş merkezine koşturmak ve orada bir hamburger yemek yerine elinde evinde yaptığı bir şeyi başkalarıyla paylaşarak bu yolculuk içerisinde kullanarak, e, ...karşılaştığı hayatın aslında kendisinde olan engebeleri de o yolda görüp aşarak ilerlemesi çok önemli bir şey bence. Evet, Bu Bey evet. bir şey katmak istiyoruz. Bizim Buyurun. bugün... Evet gün boyunca serbest etkinlik zamanımız var okulumuzda. Ee, öğrencim iki saat seçmiş olduğu derse gidebiliyor. Mesela çok örnek e, iki dersten e, yola çıkmak istiyorum. Bisiklet ve e, oryantilik dersimiz var. E, öğrenci bisiklete evet herkes sürebiliyor ama sürüş tekniklerine herkes vakıf değil. Şimdi ileriki zamanda trafiğe çıkacak bu öğrenci ve can güvenliğini sağlayacak. Hı -hı. Belki çocuğunun can güvenliğini sağlayacak. Oryantilik dersimize baktığımız zaman da bugün ormana gidecekler öğrenci e, Yaklaşık 10 20 tane öğrencim var farklı kademelerden seçen. Geçen hafta sonu da pazar günü de e, velileriyle birlikte Belgrad Ormanı'na e, oryantriye gittik. Yani burada öğrenci, öğretmen, e, veli alabildiği sürece bizler bunu sunabiliyoruz. Ama şu var yani her iş e, tabii ki en önemli nokta velide bu iş tabii ki sınır olarak kalıyoruz açıkçası. İmrendim açıkçası okulunuza gerçekten Şanslıyız güzel. gerçekten şanslıyız çünkü bahçemizde tavuklarımız var. İki, oh, üç güzel. ayrı bahçemiz var. O bahçenin içerisine yetiştirdiğimiz bir sürü bitkimiz var. Ve konum olarak da hocamın da söylediği gibi hem orman yanımızda hem deniz yanımızda hangi canlıyı istersek görebileceğimiz mesafedeyiz. Ama böyle olup da bu mesafede olup da bunların yerine e, kodlama derslerine, bilgisayar derslerine gömülen okullarda var. Evet. Onlar herkesin kendi tercihi. Evet. Geri o da kalmıyoruz. olsun. Değil mi Dilek Hanımcığım? Evet biz de yani O da olsun elbette. E, Bizim okulumuz da, yani da var. Şeyi, o da olsun ama bir yandan da hayatın içinde... E, Böyle bir durum da var. Dönemi e, ya da süreci yakalayabilmek için artık sosyal medya, herkesin bir hesabı var sosyal medyada. Bunun dışında kalamıyoruz. Kodlama, işte farklı farklı dersler de mutlaka olması Tabii. gerekiyor. Fakat burada belirtmek istediğim nokta e, beceri üzerine, yani çocukların hayatta kalabilmesi adına iletişim. ileri de e, siz nereden mezunsunuz sorusu gelmeyecek. ileri de şu soru gelecek. E, ya da mülakatlarda iletişim gücünüz nasıl e, ya da hangi ya da vakıf olduğunuz noktada hobileriniz nedir? Bunlar üzerine bakılacak e, süreçte. Şimdi bir, biz üretiyoruz. Aynı zamanda bir de şu var. E, tamam bahçede üretim yapıyoruz ama bunları nerede tüketiyoruz? Ya da nerede değerlendiriyoruz? Yemek dersimiz var bizim aynı zamanda. Hmm. Tabii yemek dersimizde öğrencilerin bahçede üretmiş olduğu. Geçen yıl bizim yetiştirmiş olduğumuz işte balkabağı vardı. Bal kabağından işte tatlısını Tatlı yaptık. yaptık. Bu sene de yine hala devamı var. Tohum takasları ...işte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim diğer okullara daha gönderelim dediğimiz. Ama çok e, önemli bir nokta var. E, benim gene itibariyle... ...bu hem yemek dersini... ...hem bisiklet dersini... ...hem e, doğa ve çocuk dersini... ...seçen öğrencilerimize baktığımız zaman... ...ya hep uç noktadaki öğrencilerim... ...ya... Ee, biraz e, iletişim noktasında geride kalmış ya da hareketlilik noktasında tavan yapmış öğrencilerimiz ya da hiç iletişim kurmak noktasında sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz gene itibariyle bu dersleri seçiyorlar. Çünkü orada mutlu oluyorlar. Evet. Mesela e, iki yıl öncesinde okuma yazma noktasında sıkıntı yaşayan yani bilisayarla sıkıntı yaşayan bir öğrenci 7-8 e, kişilik bir grubun lideri olabildi ve biz onun farklı yönünü gördük verisini hemen bu noktada yönlendirdik. İşte bu. Ya işte fark et, bence şu var. Her öğrencinin bir e, tuşu var. Cevheri var. Evet, bir noktası var. Bunları keşfedebilmek Bunabilmek bizim açımızdan. Tabii bulabilmek tabi, çok mi? önemli. Yoksa dediğimiz gibi dediğimiz gibi kodlama da olsun hayatımızda, yabancı dilde olsun. Zaten artık e, yaşamın olmaz Onu olmazı. da yaptık ama geçen çocuklar, sene evet. kodlama dersinde mesela bir proje yaptık. E, gri su arıtma sistemi kurduk i̇şte ve bu. o gri su arıtma sistemine giden suyla ilgili bir çalışma yaptı öğrenciler. Onunla bir proje oluşturarak katıldık. Yani içerisinde hem doğa var, hem ekoloji var, hem gözlem var, hem de iyi yönde kodlamayı kullanma davası var. Hepsini bir bütün oluşturarak çalıştık. Bir başka yarışmaya katıldık. Orada derece aldık. Onda da kompost yaptık bahçede. Onun ısınabildiğini gösterdik ve evde ısınma amaçlı olarak onun kullanılabileceğini kanıtladık. Harika. O da bize derece getirdi. Bize okullarımız galiba para kazanmaya yönelik meslek edinmeye yönelik daha ziyade dersler sunuyorlar. Aslında şu anda konuştuğumuz Hayata hazırlama. Yani doğanın içinde yer aldığınızda kendi başınıza kalın bakalım kalamıyoruz işte. Yani şehrin içindeki kaç tane ağacın ismini sayabilirim diye düşündüm. Aa, sayamam. Ya da onlardan Bilgiden, ne yiyebilirsiniz? Ne yiyebilirim? Nasıl yiyebilirim? Nerelere gidebilirim? Yolumu nasıl bulabilirim? Yani bunların bilgisi bile bende şu anda bir, mevcut Allah korusun diyeyim. İstanbul'da bekleniyor. Olmasın dileğimiz ama bir deprem oldu. Evet. Ve ulaşım İstanbul'a ulaşım bağlantılar kesildi. Ne yapacağız? Nasıl hayatta kalacağız? Evet. Bu beceriyi kendi çocuklarımıza eğer kazandıramıyorsak ve başlarında da biz yoksak Allah korusun, o ortamın içerisinde o çocuk nasıl hayatta kalabilecek? O zaman bazı şeyler insanları kurtaramayacak maalesef ki. Ve biz kendi içgüdülerimizi kullanmayı da unuttuğumuz Hı -hı. için, bunu da çocuklarımıza aktaramadığımız için, Sıkıntı olacak hayatta kalabilme becerisi bence şu anda birinci derecede önemli olan şey çok evet. yani hayata hazırlamak aslında ya da şey var yani şimdi ben çocuğumun ya da evet kızımın doktor olmasını istiyorum ya da mühendis olmasını istiyorum ama e, kızım büyüdüğü zaman bir meslek hayatına başladığı zaman onun geçerliği ne kadar var bu çok önemli Tabii. yani şimdi buradan velilere şunu söylemek istiyorum ben e, hiç endişe yapmasınlar. Hani çocukları mutlaka bir meslek sahibi Olacaklar ama önemli olan şu Çocukları hayatta kalabilecek mi evet. Ya da dıştaki dışarıdaki insanlarla Mücadele edebilecek mi evet. Hayata öğrenebilecek mi En ufak bir e, e, Saati şusu busu Olmadığı sürece saati tahmin edebilecek mi Ya da yönü tahmin edebilecek mi Hani kişiler asla Diplomanın hiçbir önemi olmadığı ilerleyen bir zamana geliyoruz Dolayısıyla çocuklarının mutlu ve beceri üzerine ne kazanabilir buna bakmaları gerekiyor. Çok doğru, çok teşekkür ediyoruz. Aslında konuşacak çok şey var yine perma kültürden. Şöyle birazcık bahsetmiş olduk. Sağlığınız var olunuz. Sizi ayrıca tebrik ediyoruz elbette. Okulunuzda böyle bir uygulamayı yaptığınız, yaşattığınız için sağlığınız var olunuz. Efendim, artık veda vakti de geldi. Biz konuklarımıza veda edelim. Doğa ile insanı, çocukları buluşturan İstanbul Permakültür Kolektifinden Kollektifinden ve Doğa derslerini programına alan İstek Özel Bilge Kan İlkokulundan söz ettim. Ettik, derslerden söz ettik. Artık veda ediyoruz. Konuklarımız Permakültür Kolektifi kurucularından Dilek Yalçın Demiralp ve okul müdürü Sayın Mustafa Yalçın Kayaydı. Onlara teşekkür ederken biz de vedamızı ediyoruz. Esin Yolçınar, Didem Karakelle, Sayın Cüneyt Nasırlıoğlu, Dilek Demir Bilek Topçu. Hoşça kalın. Hayatın renkleri.